Muvakitane Osmanlı döneminde halkın namaz vakitlerini öğrenmesi için yapılmış olan 38 adet muvakithaneden günümüze kadar gelmiş olan 29 adetinden bir tanesi de Ayasofya'da bulunmaktadır. Sultan Abdülmecit, 1839-1861, zamanında Ayasofya'nın onarımını yapan Fossatti kardeşler tarafından, 1853 yılında yapılan yapı. Kendi türündeki muvakki taneler içerisinde en güzel ve en görkemlilerinden biridir. Yapı kare planlı, kesme taş duvar örgülü olup giriş kısmı kuzey cephesindendir. Muvakki tane içerisinde ortada mermer ayaklı yekpare mermerden yuvarlak bir masa yer almaktadır. Yapının muvakki tane olarak kullanıldığı dönemde. Sarkaç ayarının bozulmaması için masa üzerinde duran saatiyle iç kısımdaki saatlerin dışarıdan bakıldığında herkes tarafından görülebilmesi amacıyla pencereler büyük yapılmıştır. Cami döneminde muvakkı tane içerisinde yer alan büyük ayaklı saatlerin bir kısmı günümüzde müze deposunda korunmaktadır. Yapı günümüzde müze ofisi olarak kullanılmaktadır.